İspata karşı, inkarın kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. Mesela, Ramazan'ın başlaması için ayı hilal şeklinde görmek gerekir. İşte Ramazan-ı Şerif'in başında hilali görmek hususunda iki kişi, biz hilali gördük diyerek hilalin varlığını ispat etseler ve bunların sözlerine karşı Binlerce eşraf ve alimler görmedik deyip inkar etseler onların inkarları kıymetsiz ve kuvvetsizdir. Ve onların inkarlarına bakılmaksızın Ramazan'ın başladığına hükmedilir. Yani iki kişinin gördük sözü binlerce kişinin görmedik sözüne tercih edilir. Bu sırrın sebebi şudur. İspat birbirine dayanır ve kuvvet bulur. İnkarda ise bir olsa, bin olsa farkları yoktur. Herkes kendi başına kalır. Çünkü ispat eden nefsine ve zanlına bakmaz. Harice bakar ve hakikatin kendisine göre hükmeder. Mesela misalimizde olduğu gibi biri der, gökte ay vardır. Diğer arkadaşı parmağını oraya basar, aynı şeyi görür ve ikisi birleşip kuvvet bulur. İnkarda ise harice bakılamaz ve hakikatin kendisine göre hüküm verilemez. Sadece zanna ve vehme göre hüküm verilir. Zira hususi olmayan ve has bir yere bakmayan bir inkar ispat edilemez, meşhur bir kaidedir. Mesela ben, Hindistan cevizi dünyada var desem, sen de dünyada yok desen, ben iddiamı bir tek Hindistan cevizini göstermekle kolayca ispat edebilirim. Sen ise o şeyin yokluğunu ispat edebilmek için, bütün dünyayı ve her taşın altını araman, taraman, görmen ve göstermen gerekiyor ki, sonra yoktur, vuku bulmamıştır diyebilesin. Bunu yapmadan yoktur dersen, hakikate bakmaksızın sadece zannınla ve vehminle hükmetmiş olursun ki, bunun da kıymeti ve kuvveti yoktur. Madem inkar edenler hakikatin kendisine bakamazlar, belki kendi nefislerine, akıllarına ve gözlerine bakıp hükmediyorlar, elbette, birbirlerine kuvvet veremezler ve yardımcı da olamazlar. Çünkü görmelerine ve bilmelerine mani olan perdeler, sebepler ayrı ayrıdır. Mesela misalimizdeki hilali inkar edenlerin bir kısmı biz uyuyorduk der. Diğer bir kısmı ise hava bulutluydu, gökyüzünü göremedik der. Başka bir kısmı ise Gözümüz bozuk, uzağa göremiyoruz der ve hakeza. İşte yanımda ve nazarımda veya itikadımda gibi sözlerin herkese göre farklılığı ile neticeler dahi farklılaşır. Daha dayanışma ve birbirine kuvvet vermek olmaz. Herkes ben görmüyorum, benim yanımda ve itikadımda yoktur diyebilir. Fakat Hakikatte yoktur diyemez. Eğer dese, umum kainata bakan imani meselelerde dünya kadar büyük bir yalan söylemiş olur. Elhasıl ispatta netice birdir. Harice ve hakikate bakar, nefsine göre hükmetmez. Bu yüzden dayanışma olur, birbirine kuvvet verir. İnkârda ise harice ve hakikate bakılamaz. Nefse ve zanna göre hükmedilir. Bu yüzden birbirlerine kuvvet veremezler. İşte bu hakikat noktasında meleklerin varlığı gibi imani hakikatlere karşı gelen kafirlerin ve münkirlerin çokluğunun bir kıymeti yoktur ve mü'minin imanına ve itikadına hiç tereddüt veremez. Çünkü onlar inkârlarını ispat edemezler ve hakikatin kendisine bakamazlar ve bakmıyorlar ve bakamıyorlar. Zanlarınca hüküm veriyorlar. Mesela meselemiz olan meleklere iman hakikatini ele alalım. Meleklerin varlığını inkâr eden birisi, inkârını ispat edebilmesi için bütün kainatı gezmek ve alemin her köşesine bakmak zorundadır. Bu da yetmez. Bize de baktırmak zorundadır. Hatta geçmiş zamanlara ve gelecek asırlara da gidip kontrol etmelidir ki sonra yoktur sözünü ispat edebilsin. Bunu yapamadıktan sonra yoktur sözü sadece onun zannıdır ve vehmidir. Yani hakikate göre değil, ona göre yoktur. Hakikatte yok diyebilmesi mümkün değildir. Çünkü daha önce izah ettiğimiz gibi, inkar iki kısma ayrılmaktadır. Birisi, ''Has bir mevkide ve hususi bir cihette yoktur'' der. Mesela, ''Bu odada elma yoktur'' demek gibi. Bu kısım inkar ispat edilebilir. Çünkü odanın tamamını görmek ve göstermek mümkündür. İkinci kısım ise dünyaya, kainata, ahirete ve asırlara bakan imani hakikatleri inkar etmektir. İşte bu inkar hiçbir cihetle ispat edilemez. Belki kainatı ihata edecek ve ahireti görecek ve hatsiz zamanın her tarafını temaşa edecek bir göz lazımdır ki ta o gibi inkarlar ispat edilebilsin. O halde meleklerin varlığını inkar eden binlerce filozof yan yana gelse yine bir kişi hükmündedir ve birbirlerinin görüşlerine destek veremezler, birbirleri lehine şahitlik yapamazlar. Çünkü hepsi zanlarına ve vehimlerine göre hükmetmiştir. Hiçbiri kainatın her bir köşesine bakarak melekleri aramış, taramış ve bulamamış değildir. Halbuki meleklerin varlığını kabul edenler zanlarına değil, delillere göre hükmetmiş ve harice bakmıştır. Demek ispat eden iki kişinin sözü inkar eden Bin filozofun sözünden daha kuvvetli ve daha kıymetlidir. Hal böyleyken nerede kaldı ki yerdeyken arşa azamı temaşa eden 90 sene manevi yatta terakki edip çalışan ve iman hakikatlerini hakkali yakın suretinde keşfeden Abdülkadir Geylani gibi yüz binler ehli hakikatin ittifak ettikleri imani meselelerde, zanları ve vehimleriyle hükmeden feylesofların sözlerine itibar edilsin. Onların sözleri ve inkârları ve itirazları gök gürültüsüne karşı sivri sineğin vızıltısı gibi sönük kalmaz mı?